Resûlullah'ın kabri görülebilir bir durumda değil. Çünkü üzeri ağır kabartma kumaşlarla örtülü. Ve 15. yüzyılda Memlük Sultanı Kayıt Bay tarafından hediye edilen bronz kafesler de çevrili. Aslında pek öyle mezarı andıran bir yapı da yok ortada. Çünkü Rasulullah içinde yaşadığı ve son nefesini verdiği o küçük evin toprak zeminine defnedilmişti. Sonradan bu evin çevresine kapısız bir duvar arılmış... Ve böylece evin dışı dünyayla ilgisi tamamen kesilmişti. Resulullah'ın sağlığında Mescit evin hemen yanında yer alıyordu. Ama ardından yüzyıllar geçtikçe, Mescit kabrin çevresinde genişletildi ve yükseltildi. Mescidin içindeki üstü açık kum döşeli dikdörtgen alana sıra sıra uzun kilimler serilmiş, bu kilimlerin üzerinde insanlar oturmuş Kur'an okuyorlar, sohbet ediliyorlar, düşünüyorlar ya da akşam namazını bekleyerek, Sadece vakit geçiriyorlar. Uzaktan, mescidin derinlerinden her akşam namazından önce okunması mutat olduğu üzere, Kur'an'dan bir bölüm okuyan bir ses işitiliyor. Bugün okunan sure, 96. sure, peygambere ilk vahyolunan sure. Yaratan Rabbin adıyla oku. Hz. Muhammed'e Allah'ın çağrısı ilk kez bu sözcüklerle gelmişti Mekke yakınlarında, Hira mağarasında. O, Daha önce de sık sık yaptığı gibi mağaraya çekilmiş, sessizlik içinde düşünüyor, kendisini nura, hakikate ulaştırması için Rabbine dua ediyordu. Ansızın bir melek önünde belirdi ve ona oku diye emretti. Yaşadığı çevredeki çoğu insan gibi Hz. Muhammed de okuma bilmiyordu. Üstelik kendisinden neyi okuması istendiğini de bilmiyordu. Ve ben okuma bilmem dedi. Bunun üzerine melek onu tutup göğsüne bastırdı. Öyle ki, Hazreti Muhammed bütün takatinin yok olup gittiğini hissetti. Sonra melek onu bıraktı ve önceki sözünü tekrarladı. Oku! Ve Hazreti Muhammed yine, ben okuma bilmem diye cevap verdi. Melek yeniden onu tutup gücünü kaybedinceye kadar sıktı ve gürleyen bir sesle aynı sözü bir kez daha tekrarladı. Oku! Ama Hazreti Muhammed yine ben okuma bilmiyorum diye fısıldadı umutsuzca. Ve o zaman melek onu bırakıp vahyi okumaya başladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O ki insanı kan pıhtısından yarattı. Oku ki Rabbin kerem sahibidir. Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren O'dur. Ve böylece Kur'an, İnsan şuuruna, zihnine ve müdrikesine bir zikir, bir uyarı olarak yolunmaya başladı. Ve Peygamberin 63 yaşında, Medine'de irtihaline kadar 23 yılda tamamlandı. Hz. Muhammed'in ilahi vahyi ilk algılayışına ilişkin tablo, bazı bakımlardan tekvin kitabında hikaye edilen şekliyle, Yakub aleyhisselamın melekle görüşmesini hatırlatıyor insana. Ama, Yakup aleyhisselam, meleğe karşı direndiği halde, Hazreti Muhammed, takati kesilinceye, vahiy algılama yetkisi dışında bütün gücünü kaybedinceye kadar, korku ve elemle meleğin kucaklayışına kendini teslim etmişti. Öyle ki, o an, bundan böyle aynı anda hem beşeri sahiplerle dürtülerle, arzularla ve kişisel varoluş bilinciyle dolu, ve hem de ilahi mesajın pasif bir alıcısı olarak, bütün bunlardan sıyrılmış birisi olması gerekeceğini henüz bilmiyordu. Ezeli ve ebedi gerçeği, kavranabilecek her şeyin ve her oluşun künhünü özünde taşıyan, gerçeğin görünmez kitabı, bütün çıplaklığıyla kalbine açılmış, idrak edilmeyi bekliyordu. Ve ondan bu kitabı okuması isteniyordu. Bütün dünyaya okuması, insanlara bilmediklerini, ve kendi başlarına öğrenemeyecekleri şeyi öğretmesi isteniyordu. Hz. Muhammed bu vizyonunun muazzam yükü altında bunalmış, sendelemişti. O da yanan çalı karşısındaki Hz. Musa gibi, peygamberlik görevi için yeterli olmadığını düşünüyor, ve Allah'ın onu peygamber olarak seçmiş olabileceği düşüncesi karşısında korkuyla hürperiyordu. Onun bu olay üzerine hemen şehre, evine geri döndüğünü, Ve karısı Hatice radıyallahu anha'ya, ''Beni örtün, beni örtün.'' dediğinde, önündeki bir dal gibi sarsılıyordu. Hemen yorganlar örtüldü üzerine ve böylece titremesi yavaş yavaş yatıştı. O zaman Hatice radıyallahu anha, ona başına ne geldiğini sordu. O da buna cevaben, ''Doğrusu ben kendimden korkuyorum.'' dedi. Fakat Hatice radıyallahu anha, Yalnız sevgisinin verebileceği bir açık görüşlülükle anladı ki, kocası kendisine tevdi edilen görevin büyüklüğünden korkmaktadır. Bunun için şöyle dedi. Yo, Allah seni yalnız bırakmaz. O sana kaldıramayacağın yükü asla yüklemez. Ve seni asla alçaltmaz. Çünkü sen salih bir insansın. Akrabanı gözetir. Yoksulun, düşkün elinden tutarsın. Misafire karşı cömert davranır. Sıkıntıda olanın yardımına koşarsın. Hatice radiyallahu anha, kocasını yatıştırmak için onu alıp, kuzeni Varaka'ya götürdü. Varaka, yıllar önce Hristiyan olmuş, geleneğe göre İncil'i İbranicesinden okuyabilen, bilgili biriydi. Artık iyice yaşlanmış gözleri kör olmuştu. Hatice radiyallahu anha ona, Ey amcaoğlu! Bu akrabanı biraz dinlesene. Ve, Hz. Muhammed başından geçenleri olduğu gibi Varaka'ya anlattı. O zaman Varaka bir elini haşiyetle yukarı kaldırıp şöyle dedi. Bu anlattığın vahiy meleği olmalı. Allah'ın önceki rasullerini de gönderdiği Cebrail. Ah genç olsaydım, o gün yaşasaydım da, halkın seni bu şehirden çıkardığı zaman sana yardım edebilseydim. Bunun üzerine Hz. Muhammed şaşkınlıkla sordu. Halkın beni çıkaracak mı? Bilge Baraka şöyle cevap verdi. Evet, çıkaracaklar. Hiçbir kimse yoktur ki senin getirdiklerini insanlara getirsin de onlar da onu yerinden yurdundan çıkarıp zulmetmesinler. Gerçekten de ona 13 yıl boyunca zulmetti. Mekkeliler ve sonunda o da Mekke'den vazgeçip Medine'ye göç etti. Hazreti Muhammed'in çağrısını ilk defa işlettikleri zaman, çoğu Mekkeli'nin bu çağrıyı katı kalplilikle geri çevirmesinin sebebini anlamak güç değil. Manevi kaygılardan yoksundular. Yalnız pratik amaçlar önemliydi onlar için. Çünkü onlar, hayatın ancak maddi ve harici refahı artıran vasıtalarının bolluğu sayesinde zenginleşebileceğine inanıyorlardı. Bu insanlar için moral bir amaca bağlanmak, böyle bir amaca tavizsiz bir biçimde kendini teslim etmek düşüncesi, çünkü İslam, sözcük anlamı olarak kendini Allah'a teslim etmek demekti, hiç de katlanılabilir gibi görünmüyordu. Ayrıca, Hz. Muhammed'in öğretisi, kurulu düzeni ve Mekkelilerin o kadar değer verdikleri kabilevi ananeyi tehdit ediyordu. Hz. Muhammed, insanları tevhid inancına çağırıp, putlara tapmanın, bağışlanmaz bir günah olduğunu duyurmaya başladığı zaman, Mekkeliler, onun bildirisinde sadece geleneksel inançlara karşı girişilmiş çetin bir saldırı değil, mevcut toplumsal düzeni yerle bir edebilecek bir devrim soluğu da buldular. Onların gözünde ekonomik adalet, toplumsal eşitlik gibi konular, dinin ilgi alanı dışında değerlendirmesi gereken salt, dünyevi meselelerdi. Ve İslam'ın bu meseleler çevresindeki devrimci tavrı, Hiç de katlanılır gibi değildi. İslam'ın getirdiği yeni ve ıslah edici değerler, onların yerleşik ticari tamimleriyle, kabilevi hiyerarşinin katı kurallarıyla, varlıklı sınıfın hayatına egemen ahlaki başı boşlukla bağdaşmıyordu. Onların gözünde din daha çok kişisel bir meseleydi ve davranışlardan çok tutumlarla ilgiliydi. Şüphesiz böyle bir anlayış, Peygamber'in dinden söz ederken kastettiği şeyin tam tersi oluyordu. Çünkü ona göre bütün uygulamaları ve kurumlarıyla birlikte topyekun toplumsal hayat ancak din kavramı çevresinde anlamlı yapılara ulaştırılabilirdi. Ve ona biri kalkıp da dinin kişisel bir vicdan meselesi olduğunu ve dolayısıyla toplumsal davranış örgüsüyle ilgisi bulunmadığını söyleseydi, muhakkak ki buna çok şaşırırdı. Mekkele müşrikleri hoşnutsuz kılan, Çileden çıkaran şey de, mesajının bu yanıydı zaten. Toplumsal problemlere karşı kayıtsız kalsaydı, müşriklerin tepkisi o kadar şiddetli olmazdı herhalde. Şüphesiz, kendi dinsel görüşleriyle çatıştığı noktalarda, İslam'a karşı yine olumsuz bir tavır içinde olurlardı. Ama bu karşı tavır, muhtemelen tebliğin ilk döneminde gösterilen bir homurtudan ileri geçmezdi. Nitekim, Mekkeli müşrikler, İslam'dan kısa bir süre önce bölgede görülen mevzi Hristiyan propagandasına karşı, önce biraz homurdanmışlar, sonra peşini bırakmışlardı. Eğer Hz. Muhammed de Hristiyan rahiplerin izinden giderek, insanları sadece Allah'a inanmaya, ebedi kurtuluş için ona dua etmeye çağırsaydı, şimşekleri o kadar üzerine çekmezdi. Ama o hiçbir zaman Allah'ın hakkını Allah'a, Kaiser'in hakkını Kaiser'e bırakan Hristiyani ikiyüzlüye tevessül edip mesajını sadece iman, züht ve kişisel ahlakla sınırlandırmadı. Hem bunu nasıl yapardı? Allah ona, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öte dünyada da diye dua etmesini buyurmuyor muydu?